1767, numaralı konu, Abdullah bin Zübeyir'in haç mevsiminde bir hutbe irat etmesi, evet, Muhammed bin Abdullah es Sakafi şöyle anlatıyor, Hac mevsiminde Abdullah bin Zübeyir'in bir hutbesini dinledim, terviye gününden bir gün önce geldi, biz onun geleceğini bilmiyorduk, kendisi ihrama girmişti, güzel bir yüze sahip orta yaşlı birisiydi, bize doğru gelirken insanlar, bu, müminlerin emiridir, diyorlardı, İhramı iki beyaz kumaş parçasından ibaretti, minbere çıkarak cemaata selam verdi, onlar da onun selamına karşılık verdiler, sonra benim o güne kadar işitmediğim güzel bir şekilde telbiye getirmeye başladı, lebbek, Allahümme lebbek, demeye başladı, bunu bitirdikten sonra Allah'a hamdü senalır ederek şunları söyledi, Ey insanlar, sizler, çeşitli bölgelerden ve ülkelerden gelen Allah'ın misafirlerisiniz, Allah Teala'ya yakışan da sizi en güzel şekilde ağırlamak ve ikramlarda bulunmaktır, kim Allah Teala'dan sevap umarak gelmişse bilsin ki o kapısına gelip de kendisinden bir şey isteyenleri mahrum bırakmaz ve eli boş olarak göndermez, Fiillerinizi, sözlerinizi doğrulasın, çünkü sözün temeli fiildir, kalbe içinse niyet vardır, günahların bağışlandığı şu mübarek günlerinde Allah'tan korkunuz, sizler çeşitli bölge ve ülkelerden buraya ticaret yapmak ya da bir mal veya dünyalık kazanmak için değil Allah'ın affını umarak geldiniz. Abdullah bin Zübeyir bunları söyledikten sonra telbiyeye başladı, halkla onunla birlikte telbiye getirdi, daha sonra birçok şeyler söyleyen Abdullah sözlerini şöyle sürdürdü, ey insanlar, Allah Teala kitabı Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Hep bilinen Şevval, zikade ve Zilhicce'nin 10 günü aylardadır, O aylarda ihrama girmekle haccı kendine farz kılan kimse için hacdayken kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Allah işlediğiniz her hayrı bilir. Kendinize hac için yeterli azık hazırlayın. Şüphesiz ki azığın en hayırlısı takvadır. İnsanlara yük olmaktan sakınmaktır. Ey akıl sahipleri, benden korkun. Her esnasında Rabbinizden verilen fazla istemeniz günah değildir. Bakara, 2. Sur 197-198, Allah Teala bu ayeti kerime ile hep mevsiminde ticaret yapılmasını helal kıldıktan sonra, Arafat'tan ayrılıp sel gibi müzdelifeye akın ettiğinizde meş, haram, kuzah dağın, da Allah'ı anın, onu, size nasıl hidayet ettiyse öyle zikredin, buyurmuştur, Arafat'tan maksat, arefe günü güneş batıncaya kadar üzerinde vakfe yapılan yerdir cebeli rahmet, rahmet dağı, de buraya dahildir, meşar-i haramdan maksat da müzdelife Vakife'deki dağlardır, onu size nasıl hidayet ettiyse öyle zikredin, emri sadece Mekkelilere mahsustur, çünkü dışarıdan gelen yabancılar Arafat'ta vakfe yaparlarken yerli halk müzdelifeden öteye geçmezlerdi, ama Allah Teala bunu yasaklayarak onlara, sonra siz de, insanların Arafat'tan dağıldıkları yoldan dağılın, Bakara, 2.sur 199 buyurdu, cahiliye Arapları haklarını bitirdiklerinde atalarıyla övünme konusunda birbirleriyle adeta yarış ederlerdi, Allah Teala bunun için de şu ayeti kerimeleri indirdi. Hek ibadetine dair vazifelerinizi yerine getirdiğinizde atalarınızı andığınız gibi hatta daha çok Allah'ı anın insanlardan bazıları ey Rabbimiz bize nasibimizi dünyada ver derler. Böylelerinin ahirette bir nasibi yoktur. İnsanlardan bazıları da ey Rabbimiz bize dünyada da bir güzellik nimet ahirette de bir güzellik cennet ver. Bizi ateşin azabından koru derler. Bakara 2. Sur 200 ila 201. Böyle kişiler bu dünyada hem dünyaları ve hem de ahiretleri için çalışırlar. Allah'ı sayılı günlerde, Ânın Bakara 2. Sur 203 sayılı günler teşrik günleridir. Zikirden maksat da tesbih, tahmid, tehlil tekbir ve temciddir. Abdullah bin Zübeyr devamlı ihrama girilecek yerlerden bahsederek şunları söyledi. Medinelilerin mikatı ihrama girecekleri yer, Zülhuleyfe, Iraklılarınki el Akik, Necid ve Tayflilerinki karn, Yemenlilerinki ise yelemlemdir. Sonra Abdullah ehli kitabın kafirlerine şöyle bedda etti. Ey Rabbim, ehli kitabın senin ayetlerini inkar edip peygamberini yalanlayan, insanları senin yolundan alıkoymaya çalışan kafirlerini azaba çarptır. Rabbim, onların kalbilerini